Allahu biallahi min shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al ve عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمستدين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين. Ben kimim sorusuna. ...cevap vermeye çalışıyorduk. Tabii ki bütünüyle anlatmak zaten mümkün değildir. Bu bir deryayı bir tasa sığdırmak gibi olur. Özetle, ben kim dediğimizde kim olduğumuzu bilelim diye anlatmaya çalışıyoruz. Zahiri olarak herkes kim olduğunu biliyor. Nerede doğduğunu, anasını biliyor, babasını biliyor, kendini biliyor, neler yaptığını biliyor. Zahiri olarak bedenimiz evimiz gibidir. Evin içinde biri var ve o biziz. Biz evin içindekiyiz, evin kendisi değiliz. O bizim elbisemiz, o bizim evimiz, zahiri bedenimiz böyledir. Onun için her neyi söylediysek o zahiri tarafımızı anlatır ama o elbisenin içinde, o evin içinde biri var. O biri bizim hakikatımız, bizim Allah'ın bize nefrettiği ruhumuz, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği hakikatımızdır. Öyle fazla detaya girmeden özetle anlamamız gerekir. Yani ben kimim dediğimizde Hemen gönlümüzde kim olduğumuzu hatırlamamız lazım, gönlümüzde hatırlamamız lazım, hemen kendimizi anlayıp hissetmemiz lazım, tatmamız lazım. Allah'ın üzerimizde bir muradı vardır. Her şeyi erdelenmiştir tabi. Ama hepsi birbirinden tecelli ediyor. Her şeyin hakikati bir sonrakinin gölgesidir. Gölgesi mesafesinde onun zuhuru, mesabesinde, tecelli etmesi mesabesinde, aksetmesi mesabesindedir. Allah tecelli edip ruhundan nef bir de ruhtan tecelli eden bizim manevi tarafımız vardır. Güzelliklerimiz vardır. Elbette ki güzellik Allah'ın güzelliğidir. Sonra ondan tecelli eden, o başka bir nurdur. Sonra ondan tecelli eden, bu alemin de kendisidir. İnsanın bedeninin de kendisidir. Ama hepsi Allah'tan tecelli etmiştir dolayısıyla. Manevi yolculukta geriye dönüş yolculuğudur. Hakikatımıza dönüş yolculuğu. Rabbimize dönüş yolculuğudur. Kul ne kadar Rabbini tanıdıysa, anlayabildiyse, ne kadar sevebildiyse o kadar da iman etmiş olur, o kadar da Allah'a yakın olmuş olur. Allah'a, Allah'ın tecellisiyle, güzelliğiyle yakın olmuş olur. Allah'ın 99 ismi Kulda tecelli etmiştir Allah rahmandır. Kulda Allah'ın Rahman ismi tecelli etmiş midir? Evet Bu ismin kemale ermesi için O'nun bu isme şahit olması için Ne gerekir? Rahmete muhtaç Birilerinin Olması lazım ki O da rahmet etsin Allah'ın kendisine verdiği, nefettiği o güzelliği onun üzerinde açığa çıksın, ortaya çıkmış olsun. O kendini tanımış olsun, kendini tanırken Rabbini, Rabbini rahmetinden tanımış, anlamış olsun ve kendini Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak tanımış, anlamış ve tatmış olsun. Kendi kendini tatmış oldu. Rabbini, Rabbinin güzelliğini, rahmetini kendinde tattı. Tadınca ne olur? Rahmet edince ne olur? Allah'ın rahmeti ona bir daha tecelli eder ve o bir daha Allah ile dirilir. Yeniden dirildi. Onun için Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde hemen davetine icabet edin, dirilin. Allah neye davet ediyor? Allah'ın Resulü neyle davet ediyor? Elbette ki Kur'an ile, vahye ile davet ediyor. Neye davet ediyor? Rahmet etmeye davet ediyor. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Allah'ın ismiyle, Muamele etmeye davet ediyor. Fiili dua yapmaya davet ediyor. Onun için insanın duadan başka bir gücü yoktur. Ama dua fiili olmadan Allah onu kabul etmez. Dedik, bu böyledir. Yani biliyorsun rahmete muhtaç olduğunu, anlamışsın bunu. Bununla beraber bir beşer olarak Kendini onun yerine koyduğunda rahmet etmesini istiyorsun, karşındakinin sana rahmet etmesini istiyorsun. Bu senin duandır. Ne zaman ki rahmetle muamele ettin, o zaman fiili duanı yaptın. Bu fiili duanın karşılığında neyi alıyorsun? Rabbinin rahmetini. Yoksa dua kabul olmadı, sen bir şey yapmadın çünkü. <gülüyor> Onun için Allah'ın güzelliğini bilmeyen hiç kimse yoktur. Bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak, bilelim ki o Allah'ın istediğidir. Dolayısıyla biz de karşımızdakine, yani rahmet edilmesi gerekeni rahmet edince, sevilmesi gerekeni sevince, razı olmamız gerekenden razı olunca ikram etmemiz gerektiğinde ikram ettince ona selam selamet olmamız gerektiğinde selam ve selamet olunca onun güzelliğine şahit olup şahadet edince şahit şehid olunca yani Allah'ın bütün isimleri böyledir. Dolayısıyla bütün gücümüz sadece duamızdır. Duamız deyince Dil ile, gönül ile, fiil ile duamızı yapınca Allah'ın güzelliği tecelli ediyor, isimleri tecelli ediyor, rahmeti tecelli ediyor, ikramı tecelli ediyor. Kul bu tecelliyle Allah'a yakın oldu. Allah ondan, onun üzerinde kendi güzelliğinden razı oldu. Allah onun üzerinde kendi güzelliğini sevdi. Dolayısıyla aradaki perdeler kalkmıştır. Kul Rabbinin tecellisini bütün şiddetiyle tattı. Elbette ki onun bir tadı vardır. Mesela birine iyilik yapınca, rahmet edince, yardım edince, onu bir sıkıntıdan kurtarınca, ona olan sevgimizi gösterince, onun bir tadı var. Bu tarz Allah'ın tecellisine mi tabidir? Allah onu sevdi. Hangi isimle eğer muamele ettiyse Allah'ın o ismi tecelli etti. Sonuç, eğer bütünüyle öyle olursa her halukarda hayatı yaşarken Allah onu imtihanlara tabi tutarken eğer Allah'ın isimleriyle kullarına muamele ettiyse ne olur okul Allah'a yeryüzünde harife oldu. Allah'a yakın oldu. Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği kul oldu. Allah'a ayna oldu. Ona bakan Rabbinin isimlerinin güzelliğini görür, tecellisini görür. Bu isimler zaten zatından tecelli ediyor. Allah zatıyla sıfatıyla o kula tecelli etti. Zaten tecelli etmiştir. Bu tecelli onda açığa çıktı ve bu onun kendi tercihe oldu. Rabbini tercih etti. Bence bana göre demekten kurtuldu, nefsiyle hareket etmekten kurtuldu. Dünyayı, bedenini evi olarak gördü ama içinde evet, Hazreti insan olduğunu anlayıp onunla hareket etti. Elbette ki hiç kimse iman etmeden hiçbir şeyi kazanamıyor. İman insanın Allah'ın kendisine olan tecellisine iman. Yoksa ben inanıyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Bu iman değildir. Onu sevecek. Sevmesi için ne lazım? Onu tanıması lazım. Onun kendisini yarattığını ama öyle herhangi bir şeyden yarattığı değil. Tecelli edip yarattığını, kendi varlığının Allah'ın güzelliğinden, tecellisinden başka bir şey olmadığını, bununla beraber Allah'ın ona şah damarından daha yakın olduğunu, ona tecelli ettiğini, bir an bile onsuz olmadığını, hay ve kayyum olanın o olduğunu, Kabul edip iman etmesi lazım. Yani Allah'ın bütün isimlerine iman etmesi lazım. Yetti mi? Yetmedi. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah Kerim'dir. Tamam öyledir. Sende ne var? Sen onun Rahmanlığını, Rahimliğini, Kerimliğini almamışsan, Efulliğini almamışsan, Selam oluşunu almamışsan, o şahittir. Sen şahit olmuyorsan. Bununla beraber zaten zahiri olarak biliyor. O görüyor, işitiyor, irade ediyor. Gücü var, kuvveti var. Her şeye kadirdir. Sende de var mı? Sende de var. Nereden aldın? Allah sana verdi. Sen böyle anlayıp iman etmedikçe iman etmiş oluyor musun? Hayır. Onun için Allah böyledir demekle ona iman etmiş olmuyoruz. Allah öyledir. Sen de onun yeryüzündeki haditesi olarak öyle olmak zorundasın. Öyle olmalıysın. Değilse kendinde onu inkar ettin. Onu örttün, perdeledin, onu inkar ettin. Onun güzelliğini yani el-esnavıl pösnesini inkar ettin. Sen kendini inkar ettin. Kendi kendindeki Allah'ın güzelliğini inkar ettin. Ona harife olmayı inkar ettin. Kendini ondan ayrı bağımsız bir varlık olarak gördün. Küfür zaten budur. Ne kadar iman ettiysen yani ne kadar sevdiysen o kadar da o isimle insanlara, varlığa, mahlukata muamele edersin. Sen bu durumda kendine rahmet etmişsin. Bu rahmet Allah'tan sanadır. Allah'ın her bir ismi böyle tecelli ediyor. Rahmet edince kendimize rahmet etmiş oluyor. Allah'ın rahmetini kazanmış oluyor. İkram edince Allah'ın ikramını kazanmış oluyor. Allah bize ikram etmiş oluyor. İnsanların hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını affedince, mağfiret edince yok sayınca kendi kendimizi affetmiş oluyor. Yani Rabbimiz bizi affetmiş oluyor. Bizi mağfiret etmiş oluyor. Her bir imtihan böyledir. Her bir imtihan Allah'ın bir isminin tecellisini gerektiriyor. Onun için imtihandır ve bu mutlak kazanma imkanıdır. İmtihan deyince mutlak kazanma imkanı. Allah imkan veriyor. İmtihan isterse nimet olsun, isterse musibet olsun. İkisi aynı şeydir. İkisi de bizi bize kazandırıyor. Biri ikram olarak, aşk olarak, muhabbet olarak geliyor. Öteki... Musibetler, sıkıntılar nefsimizi temizliyor, tezkiye ediyor, aradaki perdeyi kaldırıyor. Aşkın, muhabbetin, ikramın Allah'ın yakınlığının tecelli etmesine vesile olmuyor Hayatı eğer Rabbimizin emrettiği gibi yaratan Rabbinin ismiyle oku ki o ekremdir. Yaratan Rabbimiz sadece mahlukatı yaratıp bırakmadı. Bizi yaratıp öyle bırakmamış. Her anda yaratıyor. Bizim için her anda kazanma imkanları yaratıyor. Kendine davet ediyor. Silah-ı müstakimde kendine davet ediyor. Yolu gösteriyor. Hadi kulun güzel yap. Onun için Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız diye. Güzel yapmak Allah'ın emrettiği gibi yapmaktır, sevdiği gibi yapmaktır. Allah'ın güzelliğiyle güzel yapmaktır. Yani rahmetiyle rahmet etmektir. Kerimliğiyle ikram etmektir. Afuvluğuyla affetmektir. Güzelliğiyle güzel olmaktır. Onun için her an Allah'ın tecellisi içinde her an tecelli edip yaratıyor ve her anda bize bir muamelede bulunuyor Hadi kulum yaklaş, diyor, Hadi gel diyor Hadi güzel yapıyor hiçbir anın tekrarı yoktur Hiç Hiçbir varlığın bir an bile devam etmesi yoktur. Her an Allah yok edip var ediyor. Nasıl ki ışık öyleyse güneşin ışığı sürekli değildir. Peş peşe gelen ışıklardır. Peş peşe geldiği için biz onu algılayamıyoruz. Sürekli Aydınlık olarak görüyoruz, bütün varlık böyledir. Allah'ın tecellisi peş peşe geldiği için ilk gelen yok oluyor, sonra gelen yenidir. Onun için bir anımız bile sürekli değildir. Her an Allah her şeyi yaratıyor, yok ediyor, bir daha yaratıp bir daha yok ediyor. Bütün varlık o tecelliden ibaret. Tabii ki biz sürekli olarak görüyoruz birbirine benzediği için ya da biz öyle gördüğümüz için. Asıl tecelli evet. bir tanedir Allah'tan tecelli ediyor. Ama biz onu varlığa dönüşürken, yani zamandan mekana dönüşürken biz onu farklı farklı görüyoruz, apayrı görüyoruz, rengarenk görüyoruz. Güneşte hadizatında renk yoktur. Ama bütün renklerde ondan tecelli ediyor. Bütün renkler. Ama tek renktir, renksizdir hatta. Renksiz ama bütün renkler ondan tecelli ediyor. Ondan meydana geliyor. Mesela bir nehir akarken de nehrin başında durduğumuzda suyu hep aynı görürüz. Ama o gördüğümüz su aynı su mudur? Hayır. Bir an sonra o su değişmiş, gitmiştir yani. Ama yerine gelen su yine aynı görüyoruz. Oradan suyu içerken gördüğümüz suyu içmiyoruz. Yani bir yudum gördüğümüzden içiyoruz, ikinci yudum başka sudur. Yukarıdan gelen sudur. Bütün varlık da böyledir, hayat böyledir. Onun için her şey Taptaze Her şey yenidir Onun için Yunus Emre öyle söylemişti Herden taze doğarız Kim bizden usanırsa. Her Herden Taze doğduğumuzu bilelim Her an Rabbimiz tecelli edip bizi yaratıyor Bu her anda bize imkanlar yaratıyor. Kendisiyle güzel olma imkanı, halife olma imkanı, Hazreti insan olma imkanı, kendisine yakın, kendisine dost olma imkanı, kendisini tanıma, sevme imkanı, sevilme imkanı. Onun için kul her zaman kuldür. Ama Allah'ın güzelliğinin tecellisinden ibaret bir kul, Allah onu öylesine muhatap almıştır ki, Allah sever, Allah gazap eder, Allah küser, darılır. Birini o kadar ciddiye alman lazım, o kadar çok sevmen lazım ki, o seni sevindirsin, o seni gazaplandırsın, ona kırılabilesin. Nasıl sevmiş, nasıl muhatap alıyor? Bu aklın dışına çıkan bir şeydir. Aklın gücü oraya yetmiyor. Hem yaratıyor, tecelli edip yaratıyor, hem seviyor, her türlü imkanı veriyor, muhatap alıyor. Ama bu muhatap alış, öyle sıradan bir muhatap alış değil. Her an onunla beraber, her an tecelli edip yaratıyor, her an ona bir muamelede bulunuyor, her an ona hadi kulum gel, hadi bir adım daha at. Hadi bir daha güzel yap. Hadi benim güzelliğimi üzerinde göster. Hadi gel. Hadi benimle ol. Hayatı yaşarken, her an böyle güzel yapmaya çalıştığımızda, elbette ki imanla beraber varacağımız yer neresidir? her güzel yaptığımızda zaten yolculuk yapmışız. Rabbimizin güzelliğine yolculuk yapmışız. Rahmetine yaptık, ikramına yolculuk yaptık, selamına yolculuk yaptık. Şahit olup, şahitliğine yolculuk yaptık. Affettik, mahfiret ettik. Affına, mahfiretine yolculuk yaptık. Sevdik, muhabbetine yolculuk yaptık. Allah aradan perdeyi çekince, o kendini görünce ne görecek? Allah'ın güzelliğini görecek. Allah'ın nurunun, güzelliğinin, el-esmâ-ül hüsnasının tecelli ettiği birini görecek ki, nasıl şaşırır? Zatın biri söylemişti. Manevi yolculuk sırasında ben aradan perde çekilip ben kendimi görünce. Kendimi gördüğümü anlamadım yalnız. Rabbimi gördüğümü zannettim. Tam on sene boyunca ona ibadet yaptım. Kendini görünce öyle zannetti. Bu zannedişi doğruydu yalnız. Onun tecellisi, onun bir tecelli olduğunu anlamadım. Sonra bir daha perdeyi anlayıp açınca, ondan sonra anladım ki meğer kendi hakikatimi, kendi ruhuma ibadet yapmış, secdeyi etmişim. Bunu on sene sonra, bir daha perde açılınca anladım. bu durumda yolu yürüyünce Allah perdeyi aradan çekince neyi görecek? Allah'ın güzelliğinin tecellisini görecek. Ruhlar şahit olunca ben ona ruhundan nefrettim. Onu görünce ne zannedecek? Rabbini gördüğünü zannedecek. Allah'ı gördüğünü zannedecek. Hemen anlayamaz. Neyi kendini gördüğünü hemen anlayamaz. Ama temizlenmeden olmuyor yalnız. Aradaki perdeleri kaldırmadan, onun güzelliği olmadan o kul kendi kendisinden mahrum kaldı. Kendi kendisinden mahrumdur. Kim olduğumuzu bilmemiz lazım ya. Asıl tevhid o zaman olur. Böyle biri La ilahe illallah deyince ne söylediğini biliyor. Kendi vehmi, hayali, o nefsani varlığı bir karanlık olarak nur tecelli edince o yok olmuş. Yani ondan kötülükler gitmiş. Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Hakikatte insan böyledir. <gülüyor> Yoksa gölgeye takılmış olur. Evin içindekine değil de eve takılmış olur. Elbisenin içindeki nedeği elbiseye takılmış olur. Geriye dönüş yolculuğunu yapamadı. Rabbine dön dedi. Rabbin seni davet etti. Davetine icabet etmedin. Seni gönderdi ve sen burada çakıldın kazın demektir bu. Mesele senin kendini tanımandır. Kim olduğunu bilmendir. Kim olduğunu bilirsen, Rabbin sana zaten yolu göstermiş. Kur'an baştan sona bizi bize davet ediyor. Kendi kendimiz, kendi hakikatimiz olmaya davet ediyor. Onun için anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Bizim için lazım olan, gerekli olan anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Allah'ın emrettiği gibi davetine icabet edince, Allah'ın yap dediğini yapınca, yapma dediğini yapmayınca, ne olur? Ayet oldu. Kur'an oldu, kitap oldu, Allah'ın kitabı oldu, Allah'ın kelami oldu, kelimesi oldu, Allah'ın tecellisi oldu. Allah kendine davet ediyor. Allah'ın nefettiği tecelli ettiği ruh olacağız. Onun için mutlaka anlayarak Kur'an'ı okuyacağız. Rabbimize cevap vereceğiz. İşin sonunda olacak şey nedir? Bütün perdelerin aradan çekilmesi. <gülüyor> Rabbim ne dediyse o o doğruydur, o haktır, o güzeldir demişsin. Ona iman ettin, onu sevdin ve onu kabul ettin. Bunu yapacağım ya Rabbi dedin, böyle yapacağım. Gücün yetmeyebilir, Allah sana yardım eder. Sen Kur'an'ın her bir ayetine iman edip, her bir ayetle dirildin. Dolayısıyla bütün karanlıklar, bütün perdeler aradan kalkmış olmayı, çekilmiş olmayı. Yoksa şunu şöyle yapacağız, kazanacağız. Hayır, yetmiyor Öyle bir kenarından, bir köşesinden böyle serilip kendi kendimize, hakikatimize varacağız. Varamazsın öyle, öyle varılmıyor. Öyle bir şeyle varmaya çalışırsan bir şeye varırsın. Bir şeye değil. Her şeyin sahibine varman lazım. Onun için manevi yolculuk Kur'an ile yapılır. Kur'an ile dirilince yolculuğu tamamlamış olursun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e Canlı Kur'an deniyorsa bu böyledir. Allah ayet-i kerimede o kendinden konuşmaz. Kendisine sadece vahyedileni söyler. Onun bakışı da Kur'an iledir, konuşması da Kuraniledir iledir, işitmesi de Kur'an'ı iledir. Hayatı yaşarken, her işi yaparken yine Kuraniledir iledir. Onunla öğrenir, onunla öğretir, onunla kazanır, onunla harcar. Kazandığı şey nedir? Tek kelime ile. Allah'ın güzelliği, Allah'ın tecellisi. <gülüyor> Hazreti insan olmak. <gülüyor> Mutlak dönüşümüz Allah'adır. Ama burada kalırsak, çamura takılırsak, dünyaya, fani olana, gölgeye takılırsak, kendi hakikatimize eremeyiz. Onun için manevi yolculuk gerekiyor. Manevi yolculuk da Kur'an ile yapılır. Resul Efendimiz ile yapılır. Okudukça, Rabbimizin ismini okudukça, anladıkça iman ederiz. Rabbimizi tanırız, severiz. Sevilmeye layık olduğunu, avdolunmaya layık olduğunu, tek mabud olduğunu anlar, kavrar, avdoluruz, aşık oluruz. O iman ile Rabbimiz bizi hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, O'nun bize verdiği güzelliği üzerimizde gösteririz. Yani rahmet ederiz, ikram ederiz, yardım ederiz. Bu durumda O'na, Rabbimize, halife, halife, Ayna olmuş oluruz, onun sevgisine, dostluğuna, yakınlığına layık olmuş oluruz. Öyle buyurmuştu Ayet Kerime'de. Kullarım sana beni sorarlar, ben yakın. Bana dua edenin, benim davet edeni, duasına davetine icabet eder. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Kullanılan kelime aynı kelimedir. Dua diye geçiştiremiyorsun. Bir de davet var. Bir de Allah'ın daveti var. Aynı kelimeyi kullanıyor. Onun için davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsin. Ve bana iman etsinler. Bana benimle iman etsinler. Ve yu'minu Benimle. Kendini benden bağımsız bir varlık olarak görmeden iman etsin. Kendi üzerinden, kendi gönlünden, kendinden beni sevsin. Bir kul düşünün, kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görüyor. ibadetini, kulluğunu öyle yapıyor. Zikrini, tefekkürünü öyle yapıyor. Hayatı öyle yaşıyor. Bakışı öyledir, öyle okuyor. Öyle anlamaya çalışıyor. Bir de bir kul düşünün, kendisini Rabbine ait görüyor. Bütün şiddetiyle bunu tadıyor. Şöyle bir an öyle düşünelim. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. O tecelli etmiş, her zerreme tecelli eden O'dur. Benim kendimi bilmediğim kadar O beni biliyor. Onun bilgisiyle benim bilgim biri fani biri aklım aklımla bilmeye çalışıyorum. Ama aşk idi yalnız. Aşk onu onunla bilmekti. Aşk onu onunla sevmekti. Ona onunla gitmekti. Kendini Allah ile biliyor. Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor. Bütün şiddetiyle her zerresine tecelli edenin Allah olduğunu biliyor. İkisinin hali bir olur mu? Hiç birbirine benzemiyor. Biri gölge, öteki hakikidir. Gerçektir. İnsanın zahiri tarafı, insanın gölgesidir, hakikisi, ev sahibi içeridedir. O biziz. Onun için zahiri taraftan, gölgeden kurtulmak gerekiyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ın gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Sonra biz onu kendimize yavaş yavaş kendimize çekeriz. Gölge. O şeyin gölgesi onu kendine çeker demiyor. Biz onu yavaş yavaş kendimize çekeriz. Her şey gölge. Ne dedi sana? Sen gölgesin. Senin bu, gördüğün bu varlığın gölgendir. Sana tecelli eden benim. Allah kişiyle kalbi arasına girer dedi. Tecelli eder. Sonra onu kendine çekiyor. Yolculuk Rabbimizin bizi kendine çekmesidir. Hep söyledim. O bizi kendine çekiyor. Onun aşkı muhabbeti çekiyor. Ama bunun için bizim doğru okumamız, doğru anlamamız kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Onu çekiyor. Bizi bize çekiyor. Bizi kendi hakikatimize çekiyor. Kendi hakikatimize tecelli eden O'dur. Çekiyor, mutlaka O'na varır. Nasıl ki güneş doğunca Gülgesi en uzun şekildedir. Güneş yavaş yavaş tepeye doğru gelirken gölge yavaş yavaş kısalıyor. Tam tepeye gelince, zirveye gelince ne olur? Gölge biter. Yolculukta da aşk kemale erince en sıcak andır tepedeki güneş İnsan gölge biter. Hakikat tecelli ediyor. Ama gölge hakikatten hiçbir şey değildir. Dünyaya dalanlar, dünyayı sevenler, onun peşinden koşanlar, hayatı dünya hayati olarak zannedenler, ibaret zannedenler, dünyayı tercih edenler bir gölgenin peşinden koşuyor. Zaten ölünce gölge bitti. Gölgesi olan bedenini de götürüp geldiği yere toprağa veriyor ve kendisi Rabbine geliyor. Hangi haliyle gitti? Allah ile güzelliği kazanıp mı gitti yoksa oran güzelliği de kaybederek mi gitti? O güzellik onda kemale erdi mi? İmtihanlar karşısında kazanıp kazanıp, mı gitti yoksa kaybederek mi gitti? Allah kitabını eline verdiğinde al kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. Bak ben sana neler vermişim. Bak seni nasıl şereflendirmişim. Bak nasıl ikram etmişim. Nasıl kendime davet etmiş, Kendi güzelliğime davet etmişim. Sen ne yaptın? Sen nefsinin, vehmin, zannın, şeytanın çirkinliğinin tercih etti, edip onun davetine icabet etti. Rabbini tercih etmedin. Sen beni tercih etmedin. Sen beni tercih etmediysen ben de seni tercih etmem. Sen bana kavuşmayı istemedin. Benim güzelliğimi kazanıp benim güzelliğim olmayı istemedin. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a Kavuşmayı kerih görürse Allah da ona kavuşmayı kerih görür. Yani kerih ikrah edici, tiksindirici. Sen güzel yapmadın, güzel yapmıyorsan tiksiniyorsun. Sen Allah'ın güzelliğinden tiksiniyorsun demektir. Kendin için istediğini kardeşin için isteyemiyorsan Resulullah Efendimiz öyle buyurdu kendin için istediğini, kardeşin için istemedikçe mümin olmaz, Müslüman olmazsanız dedi. Güz güzelliği biliyorsun, zaten Allah vermiş onu, sen güzelliği biliyorsun. Kendin için ne istiyorsan, karşındaki için onu isteyince Allah'ın o güzelliği sana tecelli ediyor. Yoksa oranı kaybediyorsun. Birini düşünün, merhameti vardır. Zulmediyor. ediyor. Bir süre sonra o zulüm artık ona ağır gelmez. Acı gelmez. Onun sıradan bir şey zanneder. Rahmetini kaybetti. Olan rahmetini kaybetti. Cinayet işliyor Bir, iki, üç, beş. Ondan sonra o ona sıradan bir şey gibi geliyor. Bir yanlış yapıyor. Artık o sıradan gibi geliyor. Hatta güzel bir şey olarak gelir. Bak kendindeki güzelliği kaybetti, rahmeti kaybetti, muhabbeti kaybetti, sevmeyi kaybetti. Rab'ini kaybetmiş haberiyor. Her imtihan böyledir. Her imtihan, her imkan. İster nimetle imtihan, isterse musibete imtihan olsun, bu böyledir. Eğer böyle görmezse hayatı küçümsedi. Yani Allah neye göndermiş bizi buraya? Zaten anlamayan öyle söylüyor. Ben mi tercih ettim? Niye bizi cennete göndermedi? Eşek. Yani eşeğin aklı bile bundan daha fazladır. Aklını kullanmıyor. Anlamıyor. Rabbinin ismiyle okumuyor. Okumamış. Okumak istemiyor. İşine gelmiyor. İmtihanın küçüğü, büyüğü olmaz. Çünkü imtihana tabi tutan büyüktür. Seni yaratan Rabbin seni imtihana tabi tutuyor. O çok küçük, basit bir şey olabilir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Tebessüm sadakadır. Tebessüm. Tebessüm ediyorsun sadaka. Selam veriyorsun Sadaka. Ve her biri senin sadakatini ispatlamandır. Her biri sana iman kazandırıyor. Allah'ın sevgisine layık ediyor. Allah o sevgisiyle, rızasıyla, güzelliğiyle sana tecelli ediyor. Onun için iman yetmiş küsur şubedir. En kamili la ilahe illallah. En küçüğü de yoldan sıkıntı veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. İmanın şubesi imam veriyor. Onun için Hazreti şeyin öyle buyurmuştu. Hayat, imani kazanmak ve kazandığı imani koruma imkanıdır, geridir. İmanı kazanmak, kazandığı imani koruma. Onu kaybetmek de vardır. Onun için İmanı kazanmaya gelmişiz. İman olmaya gelmişiz. İman sevmektir. Rabbimizi tanımaya, sevmeye, aşık olmaya, aşk olmaya gelmişiz. Yolculukta aşkı kazanmadır. Aşkla kazanmaya devam etmedir, etmektir. Sonuç aşk olmaktır. Aşk Allah'ın zati tecellisi. Hepsini barındırır. Birini seviyorsan rahmet edersin, birini seviyorsan ikram edersin, birini seviyorsan hatasını kusurunu affedersin, görmezden gelirsin, birini seviyorsan yardım edersin, birini seviyorsan ondan razı olursun. Onun için aşk işin merkezinde zat, zatından tecelli ediyor, bütün esma tecelli ediyor ondan, seni Rabbinin güzelliğine garp ediyor. Rahmete gark ediyor. El Esmaul Hüsna'nın nuruna gark ediyor seni. Onun için. Önce Marifetullah. Rabbimizi bilmek, Rabbimizi tanımak. Bununla beraber Rabbimizin bize neyi vahyettiğini okumak. Rabbimizin ismiyle okuyup anlamak. Rabbimizi dinlemek. Rabbimiz konuşuyor, insan eğer Allah'ı Rabb olarak kabul etmişse beni yaratan odur, beni terbiye eden, eğiten, büyüten odur. Benim her şeyi ondan öğrenmem lazım, o benim Rabbimdir dediyse, onu nasıl dinler, nasıl ciddiye alır? O yaratmışsa onun üzerimizde hakkı vardır, hakkı. Öyle buyurmıştır Resulullah Efendimizi. Allah'ın kul üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ona avdo olmaktır. Ama onu tanımadan şirke boğulursun, boğulmuş. Onu tanırsan muradını anlarsın. Senden ne istediğini anlarsın. Her neyi istemişse onu senin için istediğini anlarsın. Onun seni nasıl sevdiğini anlarsın. Seni nasıl ciddiye aldığını anlarsın. Seni nasıl şereflendirmeyi dilediğini anlarsın. Kendini üç kuruşa satmazsın. Gölge bir, fani bir dünyaya üç kuruşa satmazsın. Ya da küçücük bir makama kendini satmazsın. Kıymetini bilir, degelini bilir, şerefini taşırsın. Seni davet ediyor, davetine icabet etmem lazım. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsinler, ve yu'minu bana iman etsinler. Onun davetini icabet etmek neymiş? ona iman etmekmiş. İman etmen için onun senden ne istediğini bilmen lazım. Onu tanıman lazım, onu anlaman lazım. Onun muradını anlaman lazım. Onu tanıdıkça seversin, iman edersin, sevdikçe sevdiği gibi yaparsın. Sevdikçe, sevdiği gibi yaptıkça, sevdiği gibi olursun. Rabbini bildin, buldun, oldun. Hepimiz anlamışız ki bu alem açsa rahat etme yeri değil. Bir gün boyunca acıkıyorsun, rahat edemiyorsun. Susuyorsun, rahat edemiyorsun. Her an nefes alman gerekir, yoksa ölüyorsun. Akşam olunca uykun geliyor, uyuman gerekir. Yine hep rahatsızlık başka bir şey değil. Hadi koş, hadi koştur, hadi çalış. Ne? Yani bu mu bu hayat mıdır yani? Bunu hayat zannetiyse biz asıl hayatı anlamamışız demektir. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Asıl hayat ahiret hayatidir. Asıl hayat Allah katındaki hayat. Allah katındaki hayatı bulmamız lazım. Allah ile olunca, kendimizi bilince, bulunca onun huzurunda, onun katındaki hayatı buluruz, bulmuş oluruz. Bu alemi onun için gelmişiz. Öyle her istediğimiz olsun diye değil. Evet, her istediğimizin olduğu bir alem vardır ama o ahirettir. Burada öyle bir şey yok. Her şey iç içedir. Sevmişlerde, sıkıntılarda, mutluluklarda, musibetlerde, belalarda, hepsi iç içedir. Hepsi bir imtihan, kazanma imkanı bize düşen Rabbimizin bize öğrettiği gibi bakmaktır, anlamaktır ve onun emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Bunun içinde. Ramazan ayıdır, rahmet ayıdır, Rabbimizi tanıma ayıdır. Rabbimizin bize indirdiği Kur'an'ı okuyup onun ismiyle okuyup anlama ayıdır. Kul olma, abd olma, iman etme ayıdır. Nefsimizi temizleyip teskiye edip Rabbimizle beraber olma ayıdır. Dolayısıyla onun güzelliğinin üzerimize tecelli edip onun güzelliğini alma ayıdır. Onunla güzel olma ayıdır. Rahmet edip, rahmet olma ayıdır. Sevip, sevilme ayidir Razı olup, razı olunma ayıdır. Rabbimizle mutmain olup, itminan bulma ayıdır. Şahit olup, şehadet edip, Rabbim'e şahit olur, şahadet etme ayet. İnsan seviyor. Seven bir varlıktır. Sevilmeye de layık olan bir varlıktır. İnsan bir insanı sevebilir. İnsan herhangi bir şeyi sevebilir. Hepimizin sevdiği şeyler vardır, sevdiği insanlar vardır. Ama sevdiği her neyse bilmesi lazım ki, o fanidir, o hakikatın gölgesinden ibarettir. O yok olacak bir şeydir. Her şey fanidir, yok olucudur, Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin veçh-i bakidir. Niye celal ve ikram dedi? Rabbinin veçh bakidir diyebilirdi, Allah'ın veşhi vâhidir diyebilirdi, senin Rabbinin veşhi vâhidir diyebilirdi, niye Celal ve ikram sahibi olan dedi? Celali ile ile tecelli ediyor ve senin bunu alman lazım. Celalinden Rabbinin güzelliği tecelli ediyor, ikrami tecelli ediyor. Hayat baştan sona söyledi. Sıkıntıdan ibaret. Sorunlardan ibaret. Bir anlık böyle nefes aldırıyor ona bakmayın. O seni dinlendiriyor. Dinlendiriyor bir sonraki musibete seni hazırlıyor. İmtihana seni hazırlıyor. Senin Allah'ın güzelliğini oradan alman lazım. Celal ve ikramından, tecellisinden almam lazım. Celalinden, ikramından, cemalinden. Bunu almam lazım. Yoksa yoksa gerisi yok diyor, yok. Bu yokluk arasında, bu gölge arasında Rabbinin göçeni, güzelliğini kazan diyor. Kim olduğunu bilmen gerektiği gibi, nerede olduğunu da bilmen lazım. Karşı karşıya geldiğin imtihanların hikmetini, Rabbinin muradını anlayıp onun muradı gerçekleşse diye gereğini yapman lazım. Hadi al diyor, hadi yap, hadi güzelleş, hadi güzel ol. Bil ki imtihan, nimet olsun, ikram olsun veya caralının tecellisi olsun, o fanidir. Ama o fani tecelli edince Oradan Rabbinin güzelliğini al ve çiğini güzelliğini kazan. Başta söyledim. Bir deryayı bir tasa sığdırmak mümkün değil. Allah yerler gökler tecellimi almadı ama mümin kulunun karbi tecellimi aldı. Onun için öyle kenarından köşesinden böyle özetle anlatmaya çalışıyoruz. Mesela aslında bunu Allah'ın her bir ismiyle anlatmamız gerekir. İnsanda Allah'ın 99 ismi tecelli etmiş mi? Etmiş. O zaman her biriyle tek tek anlatmak gerekir ki anlaşılsın. İşiyle teferruyata boğmak istemiyoruz. Özetle anlaşılsını istiyoruz. Herkesin anlayacağı şekilde olsun istiyoruz. Kelimeleri kullanırken de böyle ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir bilgisi olmayan da onu dinleyince kendine göre bir şeyler anlasın. Kim olduğunu bilsin. Nereden geldiğini, neye geldiğini, Allah ile nasıl muhatap olduğunu, her anda Allah'ın huzurunda nasıl olduğunu, Allah'ın nasıl tüceli edip yarattığını bilsin. Böyle bir bilgiye Bilgiyi anlasın. En azından anlamış olsun. Kısa ve öz. Sonra zaten düşününce, tefekkür edince Allah onu açıyor ona. O açıyor. O öğretiyor. O zaten öğretmiş. Onun bilmediği bir şey yok. Bakmayın öyle insanın unuttuğunu. Unuttuğunu zannet yine. Söyledim herkes güzelliği biliyor mu? Biliyor, sana nasıl muamele edilmesini istiyorsan aynen öyle yap, Allah'ın emrettiği ve sevdiği gibi yapmış oluyorsun, Allah'tan o muameleye layık olmuş oluyorsun, bak biliyorsun her şeyi, bilmediğin bir şey yok, bilmediğin bir güzellik yok. Biri kendisi için istediğini kardeşin, kardeşi için istemedikçe, şey, insan kardeşi için istemedikçe şey, o Müslüman olmaz. O insan olmaz. O insan olmayı kabul etmedi. Ne kabul etmiş? Neyi kabul etmiş? O ilahlık iddia etmiş. Diğerini kendisi gibi kabul edemedi. Kendini ona karşı kibirlendi. Üstün gördü. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin. Ama senden de böyle yapmanı istiyor. Niye? Aramızdaki fark nedir? Kendisi kıymetlidir, değerlidir, şereflidir. Kendisi ilahlık iddia ediyor. Allah'ı kabul etmiyor. Ben onunla bir olamam diyor. İnşallah ben kimim deyince... Ramazan'ın sonunda bir kimliğimiz olur inşallah. Kendi kimliğimizi kendimiz okuyacağız. Bu kimlik, gönül kimliğidir. Bu kimlik, hakikatimizin kimliğidir. Rabbimize beni kabul et deyince ya bizi kabul eder ya kabul etmez. Biri dünyaya daldı, dünyayı tercih etti. Dünyanın peşinden, fani olanın peşinden koştu. Rabbini iman edemedi, Rabbinin rızasını gözetemedi. Kendini unutmuş. Kendine zulmediyor. ediyor. Allah'a bir şey yapıyor mu, yapabiliyor mu? Hası. Kendine zulmediyor. ediyor. İnsan olmayı, Hazreti İnsan olmayı ile... Rabbine yeryüzünde halife olmayı değil, Rabbi ile güzel olmayı de yiyen, içen, yükünü taşıyan, eşek olarak kabul etti. Onun kimliği eşek kimliğinin. Kimliğinde eşek yemeği, içmeyi, sadece yemeği, içmeyi, gezmeyi, yükünü taşımayı bilen eşek yazıyor. Mesela kimliğimizde insan yazmasıdır. Hazreti insan. Rabbinin yer yüzündeki halifesi Rabine yakın Rabine dost Rabine sevgili Rabini seven Rabini ilah olarak kabul eden ilahlığını kabul eden maşrukluğu sevilmeye layık görüp aşık olan maşrukluğunu kabul eden Hazreti İnsan yazmasıdır. Bu yazıyla yazılmıyor. Bu kudret kalemiyle yazıyor. Ve bu kendi elimizdeki bir şeydir. Arkadaşlar müsaade ederse biz onu yazarız. Hazreti insan diye yazacağız. İşimiz budur. Yok ben biliyorum. Tamam sen biliyorsan bildiğinle baş başa kal.